Kevs Suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kafirleri cani bir ilahisinden en çetin bir azap ile korkutmak, güzel güzel amel ve hareketlerde bulunan müminlere de içinde ebedi kalacakları güzel bir ecir ve mükafatı müjdelemek, hele Allah evlat edindi diyenlere maruz kalacakları kötü akibetleri haber vermek için. Kendisinde hiçbir eğrilik yapmadığı o dosdoğru kitabı, Kur'an'ı, kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine indiren Allah'a hamdolsun. Ne onların ne atalarının buna dair hiçbir ilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne büyük, onlar yalandan başkasını söylemezler. Demek bu söze Kur'an'a inanmazlarsa bir üzüntü duyarak Arkalarından kendini adeta tüketeceksin. Biz yer üzerinde olan şeylere, onlara mahsus birer zinet verdik. İnsanların hangisinin ameli daha güzel, onları imtihan edelim diye. Bununla beraber biz onun üstünde olan şeyleri elbet kupkuru bir toprak yapanlarız. Habibim, sen bizim ayetlerimiz içinde yalnız kevf ve rakim yaranının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 Bekledikleri gaye daha iyi zab ve hesap edicidir. Ayırt edelim diye. Şimdi sana onların kıssasını, hakikatı vecih ile anlatalım. Doğrusu onlar Rablerine iman eden genç yiğitlerdi. Biz de onların hidayetini arttırmıştık. Ve zalim hükümdarın önünde dikilip de bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına ilah demeyiz. Dersek o halde andolsun ki hakikattan uzaklaşmış oluruz. Şunlar, şu bizim kavmimiz ondan başka ilahlar edindiler. Bunların üzerine bari açık bir bürhan getirselerdi ya artık Allah'a karşı yalan yere iftira edenlerden daha zalim kimdir dedikleri zaman onların kalplerini sabır ve sebat ile tamamen Hakk'a bağlamıştı. Birbirine şöyle demişlerdi. Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka tapmakta olduklarından ayrıldınız. O halde mağaraya çekilip sığının ki Rabbiniz size rahmetinden genişlik versin. işinizden de size faide hazırlasın. Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman Mağaralarının sağ tarafına yönelir. Battığı vakitte onların sol yanını kesip giderdi. Kendileri ise oranın geniş bir yerinde idiler. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse o doğru yola erdirilmiş. Kimi de şaşırtırsa artık onun için hiçbir zaman irşak edici bir yar bulamazsın.'' Sen onları uyanık kimseler sanırsın, halbuki onlar uyuyanlardır. Biz onları kah sağ yanına, kah sol yanına çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın giriş yerinde iki kolunu ayağını uzatıp idi. Üzerlerine tırmanıp da hallerini bir görseydin, mutlaka onlardan yüz çevirir kaçardın ve her halde için onlardan korku ile dolardı. Bunun gibi onları aralarında birbirlerine sorsunlar diye uyandırdık da içlerinden bir sözcü dedi ki ne kadar eğleştiniz bazıları bir gün yahut bir günün bir parçasında eğleştik dediler. Diğerleri de ne kadar eğleştinizi Rabbiniz daha iyi bilendir. Şimdi siz birinizi bu gümüş para ile şehre gönderin de baksın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 ''Onların işine galip ve vakıf olanlar ise mutlaka yanlarında bir mescid edineceğiz.'' dediler. Sayıları üçtür, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Beştir, altıncıları köpekleridir diyecekler. İkisi de gaybı taşlamaktır. Yedidir, sekizincileri kertleridir diyecekler. Söyle ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilendir.'' Onları insanların bazısından başkası bilemez o halde. Bunlar hakkında zahiri bir münakaşadan gayrı ile mücadele etme. Bunlara dair içlerinden hiçbir kimseden fetvada isteme. Hiçbir şey hakkında ben bunu her halde yarın yapacağım deme. Meğer ki özünü Allah'ın dilemesine bağlamış olasın. Unuttuğun zaman Rabbini an ve şöyle de umulur ki Rabbin beni bundan daha yakın bir hayra ve muvaffakiyete erdirir. Onlar mağaralarında 300 sene eğleştiler. Buna 9 yıl daha kattılar. Peki Allah ne kadar eğlendiklerini daha iyi bilendir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona hastır. O ne güzel gören'dir. Ne güzel işipendir. Bütün bunların O'ndan başka hiçbir yardımcısı yoktur. O hiçbir kimseyi, hiçbir şeyi hükmüne ortak da yapmaz. Rabbinin kitabından sana vahy olunanları oku, O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Ve sen O'ndan başka asla bir melcede bulamazsın. Sabah akşam Rablerine sırf O'nun cemalini dileyerek, dua edenlerle beraber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 Hakikat biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki etrafını saran duvarları çevre kendilerini kuşatmış kuşatacaktır. Eğer onlar susuzluktan feryat ve istimdat ederlerse kaynamış ve kalın bir maya benzeyen yüzleri kavuran bir su ile imdat olunacaklardır. O ne fena içecektir. O ateş ne kötü bir dayanaktır. İman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlara gelince biz şüphe yok ki iyi amel ve hareket edenin mükafatını zayi etmeyiz. Onlar işte böyledir. Altından ırmaklar akan adın cennetleri onlarındır. Orada kahlar üzerinde kurularak, orada altın bileziklerle bezenecekler.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 Bundan bir şeyi eksik bırakmamıştı. Onların arasından bir de ırmak pışkırtmıştı. O adamın başkaca geliri de vardı. Derken o arkadaşına böbürlenerek onunla konuşurken dedi ki ben malca senden zenginim. Cemiyetçe de senden kuvvetli ve şerefliyim. O nefsine böylece zulümde berdevağım. Ve kafir olarak bağına girdi. Dedi ki, Bunun ebediyete kadar helak olacağını zannetmiyorum. Kıyametin de kopacağını sanmıyorum. Bununla beraber, Senin iddiana göre eğer ben Rabbime döndürülüp götürülürsem amd olsun. Bundan daha hayırlı bir akibet bulurum. Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki, ''Seni evvela bir topraktan, sonra da bir damla sudan yaratıp, tekrar seni bir adam seviyesine, temaline getiren Allah'a küfür ile inkârım ettin. Sen kafirsin. Fakat ben müminim. O Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiçbir şeyi ortak tutmam.'' Bana girdiğin zaman maşallah... Allah'ın yardımından başka hiçbir kuvvet yoktur demeli değil miydin? Malca ve evlatça beni kendinden az ve aşağı görüyorsan, Rabbimin bana senin bağından daha hayırlısını vermesi, seninkinin üstüne ise gökten yıldırımlar göndererek bağın kaypak, yalçın bir toprak haline gelivermesi memurdur. Yahu olabilir ki, suyu yerin dibine çekilir de bir daha onu arayıp bulmaya güç yetiremezsin. Nihayet onun bütün serveti istilaya uğratıldı. Bağı uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını oğuştura kaldı. O bağın çardıkları yere çökmüştü. Diyordu ki, ne olaydım, Rabbime hiçbir şeyi ortak tutmayaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek bir cemaat yoktu. Kendisi de öc alabilecek değildi. İşte bu makamda ve bu halde nusret ve hakimiyet ak olan Allah'ındır. O sevapça da hayırlı, akıbette de hayırlıdır. Onlara dünya hayatının misalini de iradet. et. O gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, Bununla yeryüzünün nebatı birbirine karışmış. En nihayet o nebat kuru bir çöp kırıntısı haline gelip rüzgarlar onu savuru vermiştir. Allah her şeyin üstünde bir kudret sahibidir. O mal, o oğullar hep dünya hayatının zinetidir. Bekaya erecek iyi amel ve hareketler ise Rabbinin nezdinde sevapça da hayırlıdır, amelce de hayırlı. Düşün o günü ki, biz dağları yürüteceğiz ve sen yeri çıplak bir çöl göreceksin. Onları da mahşerde toplamışızdır da içlerinden hiçbirini bırakmamışızdır. Hepsi saflar haline, Rabbine arz edilmişlerdir. An olsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Hayır. Size vaadimizi yerine getirecek bir zaman hain etmediğimizi sandınız değil mi? Kitap meydana konmuştur. Görürsün ki günahkarlar onun içinde yazılı olanlardan müthiş korkudadırlar. Eyvah bize derler. Bu kitaba Ne olmuş?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 Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun neslini, avanesini, hepsi sizin düşmanınız olduğu halde dostlar edinir misiniz? Zalimler için ne kötü krampadır bu. Ben ne göklerin, ne yerin yaratılışında, ne kendilerinin yaratılışında onları şahit tutmadım. Saptıranları da hiçbir zaman yaratışta yardımcı edinmiş değilim. O gün Allah der ki: Bana iddia edip kattığınız şerikleri çağırın. İşte onları çağırmışlar. Fakat bunlar kendilerine cevap vermemişlerdir. Biz onların aralarına cehennemden bir uçurum koymuşuzdur. Günahkarlar ateşi görmüşler de onun içerisine düşenlerin kendileri olduklarını anlamışlar. Fakat ondan savuşacak bir yer Bulamamışlardır. Ant olsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misali tekrar tekrar açıklamışızdır. İnsanın husumeti ise her şeyden fazladır. İnsanlara hidayet geldiği zaman onların iman etmelerini, Rablerinden mağfiret istemelerini, evvelkilerin mahvu helakinde cari ve hakim olan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 Elbette onların azabını çar çabuk verirdi. Hayır. Onlar için vaat edilen bir zaman vardır ki, onun karşısında hiçbir melce bulamayacaklardır. İşte halkı zulmettikleri zaman helak ettiğimiz memleketler, biz onların helakleri için de bir zaman tayin etmişizdir. Bir zaman Musa gene bir adamına şöyle demişti.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 Musa gene adamına dedi ki, kuşluk yemeğimizi getir, bu yolculuğumuzdan an dolsun yorgun düştük. Genç, gördün mü dedi, kayaya sığındığımız vakit ben balığı unutmuşum, onu söylememi bana şeytandan başkası unutturmadı. O şaşıracak bir surette denize atıldığı yolunu tutup gitti. Musa işte dedi, bizim arayacağımız bu idi.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 bana soru sormayacaksın derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa sen onu içindekileri boğmak için mi deldi? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın dedi. Dedi sen beraberimde sabretmeye asla muhtedir olamazsın demedin mi? Musa unuttuğum şeyden dolayı dedi beni muahaze etme.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 muktedir olamazsın demedim mi? Musa eğer dedi bundan sonra sana bir şey sorarsam benimle arkadaşlık etme. O takdirde tarafımdan muhakkak özre ulaşmışsındır. Benden ayrılmakta mazur sayılmışsındır. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına vardılar ki ora halisinden yemek istedikleri halde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 Rableri kendilerine temizlikçe daha hayırlısını, merhametçe daha yakınını versin. Duvara gelince bu o şehirde iki yetim oğlancığındı. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları iyi bir adamdı binaneley. Rabbin diledi ki ikisi de rüştlerine ersinler. Definelerini çıkarsınlar. Bu Rabbimden bir merhametti. Ben bunu kendi reyimle yapmadım. İşte üzerlerinde sabredemediğin şeylerin iç yüzü. Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki size onun halinden de haber söyleyeyim. Hakikat biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık. Ve ona muhtaç olduğu her şeyden bir sebep bir yol verdik. O da.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 Sonra da o Rabbine döndürülür de o da kendisini şiddetli bir azaba düçar eder. Ama kim iman eder, güzel de amel ve hareket eylerse onun için en güzel bir mükafat vardır. Ona emrimizden kolay tarafını da söyleyeceğiz. Sonra o başka bir yol tuttu nihayet üstüne güneşin ilk önce doğduğu yere ulaştığı zaman onu öyle bir kavmin üzerine doğuyor buldu ki biz onlar için buna karşı korunacak hiçbir siper yapmamıştık. İşte Zülkarneyn'in işi böyleydi. Halbuki onun yanında neler vardı ki biz hepsini ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet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 cehennemdir. Hakikaten. iman edip de iyi iyi amel ve hareketlerde bulunanlara gelince onların konakları da firdevs cennetleridir. Bunların içerisinde ebedi kalıcıdırlar onlar. Oradan ayrılmak da istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizlerin suyu mürekkep olsa ve bir o kadar daha yardımcı olarak ilave etsek, Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenir. De ki ben ancak sizin gibi bir beşerim. Şu kadar ki bana yalnız Allah'ın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ve arzu ediyorsa güzel bir amel işlesin. Ve Rabbine ibadette hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi ortak tutmasın.